Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Evet bugün Mahir yok. Evet. O sınavda. Peki şimdi bir, bir muhabirlik yaptığınız var ondan da bahsedelim bir de seçim durumuyla ilgili meydanlar meydan savaşları tırnak içinde tabiri caizse var ondan da biraz bahsedebiliriz kim daha fazla meydan dolduruyor tartışması var. Bir de bugün başbakan galiba dünkü seçim konuşmasında şey, 367'ye ulaşırsa referandum yok demiş. Ona, ona 367'lik bir çoğunluk istemiş ki en büyük projemiz Özgürlükçü Anayasa. Bunun için 367 milletvekili şart demiş. Tek başına yapabilmesi için. Evet. Şimdi Ankara'da, Ankara-Konya yolunda gölbaşı sınırlarına gelen yürüyüşçüler var. 21 Mayıs'tan bu yana orada duruyorlar. Bir kamp kurdular. Bayağı zorluklarla karşı karşıya kaldı. Polis onları sokmuyor. Ondan sonra e, bu e, Anadolu'yu vermeyeceğiz e, grubu. Siz defalarca bahsettiniz. Ben de dün onları ziyaret ettim. E, bir gün evvel yine İstanbul'dan radyodan arkadaşlar gelmişti. Yani herhalde e, açık radyo olarak e, en fazla yalnız bırakmayan gruplardan sayabiliriz kendimizi. Evet, bunun e, çok e, yetersiz e, olduğunu bile bilmekle beraber. beraber. Tabii. E, şimdi gerçekten e, şey, bir birtakım etkinlikler e, o, bu son e, Martesi-Pazar planlanmıştı e, ve dayanışmaya dönük e, bir e, durum söz konusuydu. E, bu nitelikli çoğunluk e, büyük bir şey, maalesef Ankara e, şeyinde pek ilgi çok yüksek değildi. E, genel olarak e, bu eyleme karşı e, çok yüksek bir ilginin olduğunu söz etmek pek mümkün değil ama e, tehlikli bir çoğunluğun olduğu ve yani e, özellikle kamp alanında bekleyen arkadaşların e, dün işte bir dinleti vardı. E, Koro vardı. Daha sonra da panele geçeceklerdi. Ee, ama gerçekten bu grubun yayınladığı bildirilerin ve mücadelesini e, FKR Umumiye'nin kulak vermesi gerekiyor. Ee, yani üzücü yanı e, birkaç bin kişi bile toplanmamış durumdaydı orada. E, tabii buna e, engellemeleri e, yaydığı bir korku söz konusu olabilir ama e, yani biz bir martes girişi önce sankey'i de biliyoruz. Bu nedenle e, bu konuyu dikkat çekmekte fayda var. E, evet, yani şaşırtıcı olan e, şey, ya yani belki de şaşırtıcı da değil. E, şöyle bir e, şey göze çarpıyor. Yani son derece e, tamamen barışçı, hiçbir e, şiddet eylemine Şöyle dursun direkt talepleriyle yüzlerce hatta kimi durumlarda bini aşkın kilometre yürüyerek e, direkt yani taleplerini doğayı e, teslim etmeme e, büyük bütün bu şeylere karşı müteahhitlere ve işte santrallere şuna buna karşı teslim etmemek için direnen insanları e, herhangi bir hukuki gerekçe gösterilemeden başkente adeta bir feodal şey gibi köprüyü de kaldırır gibi asma köprüyü hendeklerin üzerinde aşılmasına izin vermemesi gibi bir durum var ve bu yeterince gazetelerde de yer almıyor. Aslında şeyde e, kısmen gazetelerde göze çarpmakla beraber ilginin gerçekten düşük olduğunu da söylememiz gerekiyor. Kesinlikle. Ee, yani bu e... <gülüyor> Seçim ortamının getirdiği bir durum mudur yani bilemiyorum ama dün benim orada gördüğüm buydu. Sanıyorum önümüzdeki günlerde kendilerinin bu geçen 15-20 günlük sürece karşı bir kararları olacak. Ama yani sonuçta belki medyada çok güçlü bir ses olarak yer alması bile yer almış olması e, ve ilgili kamuoyunu bu e, kilometrelerce yürüyüşün sonucunda e, dikkatini çekilmesi açısından önemli ve sanıyorum bundan sonraki e, şeyde de yani şimdi bu günümüzde e, gerçekten samimi değil e, iklim konusunda endişeleri e, olduğunu iddia eden bir takım çevreler e, yani şey samimi oldu takdirde bunları sahiplenmesi gerekiyor. Ve bu konuda Türkiye'de doğalının üzerindeki oynanan oyunları, tahribatı farkında olduğunu iddia edip ama bu tür eylemlerde, bu tür gelişmelerde desteğini veremeyen insanları önümüzdeki dönemde uyarıcı bir nitelik olacağını düşünüyorum, düşünüyorum her şeye rağmen. Evet. CNN Türk'te de bir haber vardı. Mesela bu işte ...doğaya ve canlı yaşama zarar veren tüm yatırımların durdurulması amacıyla işte... ...önce yedi sonradan toplam on bölgeden yola çıkıp Ankara'da buluşmak amacında olan... ...Büyük Anadolu Yürüyüşü'ne katılanların Ankara'ya alınmaması üzerine... ...bu gruplara destek amacıyla Çevre Bakanlığı önünde açlık krevi başlatan on kişi de gözaltına alındı diyor. Neden? Belli değil. Eee karşıya polis karakoluna götürülmüş çevre ve orman Bakanlığı önündeki açlık grevine son vermeleri için ee, ve Senoz vadisini koruma platformu sözcülerinden Sinan Akçal da 85 yaşındaki annemle birlikte yaşıyorum. Senoz Vadisi'nde Rize çay elinde ama onlarca HES hidroelektrik santral nedeniyle suları ve topraklar elimizden alındı üç defa mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınmasına, bir defa da iptal kararı verilmesine karşı devam ediliyor diyor. Artık yapacak hiçbir şeyim kalmadığından, sesimi duyurabilmek için 40 gün boyunca Senuz'dan Ankara'ya kadar yürüdüm ama Ankara'ya alınmadık. Açlık krevi yapmaktan başka çarem kalmadı demiş mesela. Cumhuriyet'in kuruluşundan 1950'ye kadar, Ankara'ya köylüleri almazlarmış biliyor musunuz şehrin merkezine? O yüzden yani şehrin içine sokulmazmış. Böyle bir ellilerden sonra ancak bana onu anımsattı. Evet. Yani ne zaman biz bu grubu içeri alırsak o zaman demokratikleşmiş de olacağız diye düşünebiliriz. köyleri üzerinden efendi ilan etmesine karşın Uzun yıllar köydünün merkeze girmesi e, istermemiştir. O yüzden e, operada Her gelen meydanı diye söylenen Meydanda toplanıyor Her gelendir oranın <gülüyor> evet. Ondan sonra e, Bana ondan sattı Ama yani sonuçta bu arkadaşların e, Ben dün gezdim kamp. Onlarla da biraz konuştum falan. Son derece hoş düzenlemişler e, Ve eylemlerini sürdürüyorlar e, e, Ankara'da ziyaret etmek isteyenler ...de duyuru yapalım göl başınınla dediğili göl başının çıkışında sağda bir benzin istasyonun gölbaşı e, gölü gören bir kıyıda bu kamp var her an ziyaret edilebilir diyelim evet henüz e, bazı yeri dönüp e, öyle bir haber almadık evet, evet. evet. satılık yaylamız yok nükleer yok satılık deremiz yok böyle pankartlar taşıyarak sıradan insanlar aslında evet kıyafetleriyle yerlilikli köylüler var. Develeriyle geldiler zaten. Geçen hafta biz Ankara'da bir toplantı yaptık. Bu toplantı yine Açık Radyo dinleyicilerinin de birkaç kez konuk ettiğimiz Ali Akarca bir konferans verdi. Bu da seçimlere dönük seçimlerden nasıl bir sonuç beklenmedi. Daha doğrusu anketlere dayanmayan seçmen tercihlerine göre Seçmenin yılları boyunca 1950'den bu yana ki tercihlerindeki gelişmelere seriye bakarak yapılan bir toplantı oldu. Akarca bir sunum yaptı. Bayağı da ilgi gördü. Böyle seçim özelliğine girmeyen bir şekilde bir toplantı. Sonuçta dikkat çekilen 3-5 tane husus var Ali Bey'in yaptığı çalışma, Ali Bey de önümüzdeki günlerde yine konukta edeceğiz. Açık önce. Radyo'da evet. Açık Radyo'da. Ama biraz ondan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Şimdi işaret eden Ruslardan bir tanesi gerçekten 10 yıllık bir AKP iktidarı var. Ve Demokrat Parti rekorunu da kırmaya aday. Yani 3 seçim boyunca iktidarda kalmayı ...1950-60 arasında 50 ve 57 seçimlerinde Demokrat Parti başarmıştı. Bu Demokrat Parti'nin bu rekorunu ezele edecek. 2012 sonunda da en uzun hükümet olma, parti ümanını alabilecek. İktidar Partisi eğer bu seçimlerde bu oy oranını bu şekilde korursa... Üst üste oyunu artıran eğer bu seçimlerde 46.58'in üzerine çıkarsa iktidar partisi, üç seçim üst üste oylarını artıran parti konumunda da Cumhuriyet tarihinde ve demokrasi Türkiye demokrasisinde ilk defa böyle bir rekorun kırılmasına da e, mümkün olabilir e, diyor e, Ali Bey. E, aslında bu e, çalışma e, seçmenlerin üzerindeki anket değil, Seçmen davranışları üzerinde yapılan araştırmalardan yararlanarak yapılan birçok bir etkinin birleşmesi sonucu elde edilen bir çalışma. Bunlardan bir tanesi de seçmenlerin seçmenlerin stratejik oy kullanmaları. Bu stratejik oy kullanması şöyle oluyor: seçmen kim esas partisine oy yerel seçimlerde mesela esas kendisinin partisine oy veriyor ama genel seçimlerde barajın dayadığı. Başka ki birinci tercihinin dışındaki bir partiye oy veriyor. Yani işte e, Saadet Partisi'ne vermesi, yerel parti seçimlerde verirken AKP'ye verebiliyor. İşte DSP'ye verirken CHP'ye verebiliyor. Buna stratejik oy kullanıyor olmak deniliyor. Deniliyor, evet. E, yani, bu, bundan daha önce de bahsetmiştik. Evet. E, bu bağlamda, e, bunun dışında işte e, yerel seçimlerle genel seçimlerde seçmenin tavrı kadar bir de işte e, milletvekili seçimlerinde e, ve yerel seçimlerin yerel seçimlerde e, iktidar olmanın e, iktidar olmanın avantajı ve dezavantajına göre de e, etkileniyorlar e, siyasi partiler e, bu bağlamda e, bakıldığında işte e, ekonomik aktivite en fazla öne çıkan unsur oluyor. Yani bu seçimlerde de eğer mesela 2009'daki yerel seçimlerde krizin etkisiyle genel dünyadaki krizin etkisiyle yaşanan küçülme şeyi iktidar partisini zayıflatmıştı. Ama bu seçimlerde arada geçen süreçte büyüme oranındaki yüksek yükselme iktidar partisini de oy kazandıracak ...işaret ediyor. Aynı şekilde... ...enflasyonun katkısı... E, ...dolayısıyla bütün bu... E, ...pek çok... E, ...gelişmeyi ele aldığımızda... E, ...sonuçta e, bir de... E, ...böyle kırılma noktaları var... İşte ...1950 kırılması gibi... ...ondan sonra... ...1900-2002... E, ...kırılması da çok önemli bir kırılmaydı... ...yani bir takım partilere artık... ...son veriyor seçmen, dükkanı kapatıyor... ...yeni bir dükkana gidiyor... Bu anlamda bir kırılma 2002'de çok ciddi yaşandı. O kırılmanın etkilerinde partiler işte ana vatan doğru yol falan da iktidar partisiyle eklemleştiler. Bunun etkileri bu seçimlerde de görülecek. Bu toplantı aslında baya hareketli bir toplantı oldu. Yani işin akademisyenler boyutu oldu kadar işte kendisine göre ağzı kesimler. Beklentilerini karşılayıp karşılaşmaların da bakarak geldiler. E, sonuçta Türkiye'de akademik e, alanda seçimler üzerine çeşitli çalışmalar yapılması bizi zenginleştiriyor açıkçası. Bu anlamda e, biz de dergi olarak e, yönettiğim dergide de pek çok e, hakemlik sürecini tamamlamış yazılara yer veriyoruz. E, İktisat, işletme ve finans. Finans dergisinde. Evet. E, bu bağlamda bu toplantıdaki konuşmacımız Akarcı'yı önümüzdeki günlerde konuk da edeceğiz. Hem de seçim sonuçlarına da dönükte daha sonra kendisinin görüşlerine başvuracağız. Bu seçim Diyarbakır toplantıları aslında herhalde bu yani bütün seçim mitingleri içerisinde Diyarbakır mitingi önemli İstanbul sanıyorum değil mi? Yani... Evet yani bir ara bazı gazetelerde dün tabi dünkü son toplantılardan önce mesela işte Radikal Gazetesi'nde çeşitli rekorların kırıldığını hem şeyin mesela işte İzmir'de de 200 bin olarak veriliyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu şimdiye kadar kırdığı en büyük yani yaptığı en büyük toplantı İzmir'de deniyor. Ee, öte yandan da 700 bin kişi olarak dün belki gün çeşmede Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı hatta bir şeyde genel başkanı da da 1 milyon kişi olduğunu söylemiş ve çok umut verici olduğunu söylemişti. Başbakan da onunla bir atışmaya yarışa girerek şey yapmışlar eğer o çeşme 1 milyon idiyse bizimki de 10 milyon demiş. Böyle bir yarışma var. Aslında Diyarbakır'da da bir 100 bin kişinin katıldığı kimine göre 70 bin kimine göre de 100 bin kişinin katıldığı büyük bir BDP'nin desteklediği bağımsızların mitingi de vardı. Bir cephe var orada da. Evet. Yani yani benim e, benim açımdan sevindirici yani şöyle düşünüyorum e, Türkiye e, 12 Eylül öncesinde meydanlar üzerinden gerçekten seçimlerini yapan bir ülkeydi e, ve işte Ankara'da işte Tandoğan Meydanı kullanıldı, İstanbul'da Taksim Meydanı e, seçimler için meydan dolu nardı açıkçası e, çünkü 12 Eylül'den sonra biz meydanlarımızı azalttık ve seçimlerde meydanlar e, aldı ve meydanların üzerinde e, damgasını vuran seçimler olduğunu pek e, dikkat çek, çekmedi. Çünkü e, darbeler ve cuntalar meydan düşmanıdır. Şu meydanların açılmış olması sevindirici bir gelişme. Evet, kadar yani. da olması. bu kadar da olması son derece e, iyi bir şey bu. Yani gerçekten demokrasi budur yani. Bir bölümü Tarafıyla. budur. Evet bir tarafıdır. Kesinlikle budur yani. Hı -hı. Onun için ben çok sevindirici bu işler. Bir de e, yani meydan bu kadar insanı alacak meydanların oluşması da sevindirici. Bunların da olması da sevindirici. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi işte genel kanaat alanda diyor e, Dinçer Gökçe ile Fatih Yağmur'un dünkü haberi e, radikalde. Genel kanat alanda 700 bin kişinin olduğu yönündeydi. Kılıçdaroğlu ise 1 milyonu bulduk dedi ve böyle bir rekor olduğunu. Öte yandan da aynı şekilde İzmir'de şey yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisinin gün doğu gün doğdu meydanını 200 bin kişiyle dolduran AKP, bu İzmir'de bugüne kadarki en kalabalık mitingini yaptı diye de veriyordu gene aynı gazete. Yani işte 73 milyonluk bir ülkede tabii ki biz 1980 öncesini kıyasladığımızda o zaman 33 milyonluk bir ülkeydi Türkiye. O zaman da meydanlarında olduğunu görmüştük ama o meydanlar demokrasiye o ölçüde sahip çıkmamıştı darbe sonrasında. Çünkü aynı meydanlar 2 yıl sonra %92 anayasayı şey yaptılar, oylediler. Yani sonuçta bu gelişleme güzel. Meydanlar üzerinde böyle bir tartışma çıkması da hoş. Abartıldı olsa bir takım rakamlar, bu canlılığı da gösteriyor. Türkiye'nin aşırı bir politizasyon içerisinde olduğunu da göstergesi, onu da anlayabiliyoruz. Ama esas mesele yani bence yani bu seçimler sonrasında anayasa ve kürd meselesine ilişkin nasıl bir durum olacak? Şimdi burada. Siyasi partiler pek çok şey söylemeye çalıştılar. Ama sanıyorum seçim sonrasındaki pozisyon onların gerçek sınırlarına, gerçek karasularına çekilmesini, sağlay çekilmesini getirecek. Çünkü burada ne kadar sahici olduğundan emin olamadığımız durumlarla karşı karşıyayız. Bu konunun çözülmesine dönük bütün bu siyasi partiler içerisinde. Ama yani şunu bile önemsemek önemsiyorum. Yani dokuz yıl sonra gerekir diye düşünüyorum. Kaç yıl, 10 yıl sonra Cumhuriyet Halk Diyarbakır'da miting yapması 1000 e, kişiyle de olsa MHP'nin bile gitme teşebbüsünde gittiler sanırım. Onlar da mitinglerini yaptılar. E, ama esas mesele bundan sonra bu konuya ilişkin e, yani e, Mart'ında bir yerel seçimler olmuştu. Bu yerel seçimlerde de beklentik Kürt sorununa ilişkin, çözüme ilişkin beklentiler çok yüksekti. Ve bölgede bir DTP-AKP yarışı söz konusuydu. Bu seçim sonuçlarına bağlı bir durum olarak da kendini gösteriyordu. Yani eğer AKP'nin başarılı olması halinde işte o zamanki DTP'nin daha marjinalize ol olacağı, düşünülüyordu iktidar çevreleri açısından ve böyle bir yarış sonucunda e, AKP ve devlet açısından bir şok yaşandı. Yani orada belediye başkanlığı sayısını neredeyse üç katına çıkarttıydı. E, DTP 38'den 99'a çıkmış. İşte Van, Siirt, Iğdır gibileri AKP DTP'ye kaptırmıştı. Ve bu bir anlam, bu seçim sonuçları bir şekilde ee, bir e, paradigma değişikliği gibi e, bir, bir duruma söz konusu olmuştu. Yani bu, bundan sonraki e, sürece baktığımızda işte e, bir takım gelişmeler e, özellikle e, İmralı ile e, İmralı'nın bir performansı e, ortaya konduğu onlar bir çözüme dönük bir şeyde bulundular. Ardından işte hatırlarsınız Abdullah Gül çözüme çok güzel şeyler olacak dedi o 2009'un Haziran ayında. Hükümet benzer demeçler falan vermeye başladı. Ondan sonra daha sonra işte Ağustos ayı içerisinde Öcalan ve çevresi bir devlete çözüm şeyi getirdiler. Onlar avukatlar aracılığıyla sızdı. İşte o zaman ki medyada inisiyatif Öcalan'ı mı geçiyor tartışmaları oldu. O ve e, sürekli bir şey içerisindeydik e, çözüme yakın olma ortamı e, söz konusuydu ama bir taraftan hem e, görüşmeler e, sürerken bir taraftan da e, özellikle iktidar açısından ortaya bir şey konulamıyordu. Sonunda bir e, açılım lafı e, oldu ve bir, bir, 20, o yılın Temmuz ayında işte Bey Atalay içleri Bakanı bu açılımın Kürt açılımının e, başlattıklarını açıkladı ama karşımıza sadece 15 tane köşe yazarıyla bir toplantı çıktı ama bu arada çok e, ses getirici e, şeyler Demeçler verildi. Özellikle başbakan grup toplantılarında, genel toplantıda Halepçiye değindi. Bu arada sanatçı Sezen Aksu e, açılıma destek verdi. Buna karşı çıkan e, kendisine Sazan Aksu duyan adam da şu anda CHP'de. Yani CHP buna tamamen karşı çıktı. MHP ile birlikte e, görüşmelere gelmedi. De, başbakan tuttu şeyle e, DTP ile hiç görüşmüyordu. Onlarla görüştü. Bu ortam içerisinde bir heyet geldi Mahmur ve şey kampından ee, ve e, çözüme çok yakınız e, çözüme adım var e, derken olaylar tamamen tersine dönmeye başladı ve o tersine dönüş süreci e, hala bu arada DTP kapandı e, bu VKJK davaları başladı o da genişletildi daha da e, arttı Ve e, devlet, hükümet ve Kürtler arasındaki ilişki e, bugüne kadar bu şekilde geldi. Şimdi bundan sonraki süreç yani bu seçimlerden sonraki mesele e, de bundan sonra bu sonuçlar e, ortaya çıkacak. Bir hafta sonra e, bugün bu saatlerde bunların sonuçlarını almış olacağız. Ve e, herkes takkesini önüne koyacak ve bu da bir çözüm üretebilecek miyiz? Ne kadar sahici olacağız? Bunlar son derece önemli. Ve de yani burada müthiş bir özgüven olan iki kişiden söz etmek mümkün. Bunlardan biri gerçekten içerideki Kürtlerin lideri pozisyonundaki oca olan bir de iktidarı lideri Erdoğan. Yani müthiş bir sınırları zorlayan özgüven. bu. Var. Ve bir beklenti de şu, yani Kürtlere ilişkin çözümde e, Öcalan dikkate alınacak mı, Öcalan, Öcalan dikkate alınarak mı e, bu çözüm konusunda e, çalışmalar olacak? Yoksa başka bir e, çizgide mi gidecek? E, bir genel haftan söz edebilecek miyiz? Ki seçim sürecinde buna ilişkin bir şey olmadı ama. Sesim sürecinde söylenmesi biraz zor olabilir Siyasi partiler açısından Böylesine bir aft gündeme gelebilecek mi e, Gerçekten e, Bu tür soruları Diyarbakır konuşmaları Meydan doldurmaları e, Şu anda bize e, Çok gerçekçi bir şey Yapma anlamında analiz edemiyorsunuz Ama seçim sonuçlarından sonra Herkes kendi sınırlarında Yani taraflar Yeniden bir masa üzerinde Toplanmaya en azından konuşmaya başlamanlar yoksa Ne anayasanın Ne de işte Bu konunun yarattığı 35 yıllık tahribatın Önüne geçmek mümkün olmayabilir Olmadı Bugüne kadarki Girişmelerde Dolayısıyla yani meydanların Sesini Değerlendirirken Bir sayısal şeyin ötesinde yani insanlar katılım bu kadar katılmak istiyorlarsa sorunların çözümünün istedikleri içindir. Oradaki Evet ben de tamamen öyle yorumladım. Tabii öte yandan bir de şeyin üzerinde de 2-3 cümleye durmak kolay olabilir mi bilmiyorum. Son derece seviyesi yüksek olmayan bir üslup içinde de konuşuldu. Muhakkaktı özellikle başbakanın çok hırçın bir e, tavır sergilemekte olduğu ve kullandığı ifadeler açısından özellikle işte Hopa'da hayatını kaybeden e, öğretmen hakkında kim olduğunu bilmiyorum, bilmekte istemiyorum gibi aşağılayıcı bir e, ibare kullanmış olması ve de işte bir şeyde de e, acayip bir Çankaya'da galiba bir gösteri yapan bir kızın kadın mıdır kız mıdır bilmiyorum şeklindeki ifadeleri çok hoş değildi yani. Hiç hoş değildi. Zaten bu seçimleri seçimler tarihine oturtmak istediğimizde yani böyle inciticiğin hakaretin, banallığın uç örneklerini da gördüğümüz bir seçim süreci olduğunu tespit edebiliriz. Özellikle iktidar partisi ve yani ana muhalefet partisi arasında hatta diğer şeyler arasındaki pole, polemik değil, hakaretler savaşı gerçekten e, çok e, mide bulandırıcıydı. E, ve bir anlamda da şöyle bir şey, yani e, bu liderlerin sınırlarını e, gerçekliğini görmek açısından yani ilüzyonun düşmesi açısından da gerarlıdır ama e, yani başbakan e, gerçek yani herhalde zaman zaman iki iki, iki, iki ruh yaşıyor bazen işte e, herhalde yetmişlere 70 dönüyor e, 70'lerin haleti ruhyesinde bakıyor hayata e, sonra geliyor kendini e, eşi yaşlı 2000'li yılların 90'ların sonu hapse girip çıktığı dönem sonrasındaki demokrat şeyle iki ruhlu bir şekilde gidip gelmeleri var. Tabi buna gerçekten üç dönem iktidar olmanın ve bunda en büyük payının kendisinin olduğunu e, dikkate almak ve bunun insan ruh sağlığı üzerindeki etkilerini de görmek mümkün ama bu sağlıksız bir durum. Bununla bu halde yeni bir anayasa yaparken nelerle karşılaşabiliriz? E, maazallah e, Diyebiliriz. Çünkü bu konuda gerçekten başbakanı iyi bir sınav vermedi. Ana de aynı şey. Yani bu gerçekten bu seçimler hakaret seçimleri olarak ben böyle çok şey hatırlamıyorum yani bu kadar yüksek dozajda birbirine hakaret eden insanlar bu kadar sorunlar var. Bunun üzerinden hakaret seçimi gerçekten fazla hatırlamıyorum vardır geçmişte ama. E, bu derecede yüksek değildi. E, onun için e, gerçekten çok üzücü Başbakan'ın e, işi şey, şey yapan insanlar da yok yani gerçekten parti çevresinde de e, yani bir balans ayırı yapabilecek kişi eskiden e, şeydi Abdullah Gül'dü Abdullah Gül'le Erdoğan zaman zaman bu konuya değinmişimdir. Evet. Bu ayarı en önemli. Bu ayarı bozuldu. Yani Gül'ün Cumhurbaşkanı olması Erdoğan'da ayar bozukluğuna yol açtı. birbirlerini şey yapabiliyorlardı. Çünkü başlangıçtaki dört vektörden biri gitti. Diğeri çok şeydi. Yani bu, bu ayar bozulunca iktidarı bu kadar pekiştiren bir liderle parti içinde görüşmek onu ayarlamak pek kolay değildir. Yani Siyasi partiler içerisinde e, Muhalefetin e, Başka alternatiflerin varlığı Bu anlamda önemlidir Kitle partiler içerisinde e, Ama herhalde Önümüzdeki dönemde e, Bunun etkileri AKP içerisinde de Bir takım e, şeylere yol açabilecektir e, Diye Evet inşallah öyle. Peki bu seçimden önce yaptığımız son program oluyor. Arada belki yalnız şeyle konuşabilir Konuşacağız mi, mi? herhalde. Konuşacağız o, Yaparız. Bir de e, Perze beraber programı. Evet yani sanıyorum bu saat, e, önümüzdeki hafta bu, bu saatlerde sonuçlar kesinleşmiş olacak e, ve tekrar karşılaşacağız. Evet peki çok teşekkürler. E, i̇yi abi. yayınlar, hoşça kalın. E,